Bu da siyah bir kuş suretinde olup şeytanların geçtiği yoldan ayın altına kadar yükselir, Ondan daha yukarıya çıkamaz ve kıyamete kadar orada kalır. Ve eğer Emre hak geldiğinde kulun gönlünde bir güzellik bulursa, bundan güzel bir suret meydana gelir, güzel bir kuş suretinde cennete uçar, ve orada mizacına göre nimet bilir ve sahibi gelinceye kadar bekler. Bunlar gibi kalbe gelen tecelliler ne ile karşılaşırlar ise ona göre değişik değişik suretler meydana gelir. Daha fazla tafsilata gerek yok. Hakk zatında insan ilahi bir kazanç evidir. Daima o zatı pak tecelli eder ve emri hak Nazil olur. O nazil olur aslında renksiz ve nişansız olduğu halde hatta hala onu indiği insanın rengine göre boyar ve onun itikadına, zannına ve ameline göre çeşit çeşit renk renk suretlerde icat edip yaratır. Bunlardan maksat hakkın tekvin sıfatının tecelliisinin beyanıdır. Kamil insan her halde gafil olmaz. Emrahak olan ilahi tecelli kendisine nasıl renksiz, şekilsiz, <gülüyor> miktarsız haliyle geldiyse aynı biçimde yine renksiz, şekilsiz ve miktarsız haliyle bırakıp böylece tecellinin hukukuna riayet edip geldiği gibi göndermelidir. İşte burada anlatılmak istenen mesele şu eğer kişi gerçekten kişiliğinin dışına çıkabilmişse beşeri varlığının dışına çıkabilmişse salt ve saf haliyle yaşamını sürdürüyor ise işte oraya gelen emri hak ilahi misafir hiçbir değişikliğe uğramadan geri döner. Çünkü onu değiştirecek bir hal yoktur ortada bir varlık yoktur. Ama biz beşeriyetimizle Hayatımızı sürdürüyor isek, işte bize gelen ilahi tecelli, misafiri, hak geldiği zaman değişikliğe uğrar ve biz buna e, ihanetlik etmiş oluruz. Onun hakkını riayet etmemiş oluruz. Çünkü bize gelir, o değişik olarak bizden çıkar. Aslı bozulur. İşte evvela kişinin kendi aslını bulması ve oraya gelen misafirin de orada kendini bulması, kendini yaşaması. Dolayısıyla karışıklık olmaz. Bunu anlatmak istiyor. Tabii, tabii, tabii. Bilgidir buradaki. Bilgidir. Yani saf enerji olarak gelir. Bazen bilgi yüklü olarak gelir. Yalnız bunlar çok ince meselelerdir. İşte kişinin beyninin, yani kişinin varlığının bunları idrak edecek durumda olması lazım. Bunların bazıları rahmani yani hakkani geliş ilham yolu olur bazıları da şeytani yani varlıklardan gelir onu haktan zanneder insan işte onu ayırıp ona göre hüküm vermek lazım bunlar için de mutlak ilim gerekiyor bilgi gerekir şuurlanma gerekli. işte bu e, e, halden istifade ederek ışınsal varlıklar denilen, o ateşten meydana gelen varlıklar denilen e, cinni varlıklar, onların da kendilerine has bir akılları vardır, bir duyguları, düşünceleri vardır. İnsan kadar değildir. Tabii. Mevcunda da, bir kutu da şeydir. İşte cinni varlıklardan da insana ilham gibi, bilgi gibi bazı şeyler gelir. Bunların nereden geldiğini ayırabilmesi lazım insan. İşte onu kişinin elinde bir terazi olacak, vuracak bu akıl yapısını. Akıl yapısı uyguluyorsa onu, ayetler ve hadisler de tasdik ediyorsa o hakkani'dir, rahmani'dir, meleki'dir. Yoksa diğer şekliyle nefse dönük ve kişinin nefsaniyetini pohpahlayıcı, arttırıcı yönde geliyorsa ki o hoşuna gider. insanın buna aldanır. İşte buna aldanmaması lazımdır. Burada <gülüyor> yeri gelmişken şurada belirtelim şimdi. Nasıl ki insanlar beşeriyetleri gönüyle kendi aralarında e, ömürmek isterler. Baş olmak isterler. Emir mahallinde olmak isterler. Yönetmek isterler. Yaratılış olarak böyledir insan. Daha kıymetmek ister. O cinni de, denilen taifenin içerisinde de böyle yapılar var. Ve bunlar kendi aralarında övünüş meselesi yaptıkları bir durum var. Birbirlerine karşı övünmeleri var. İşte bu övünmeleri de şu yönde oluyor ki hangimiz daha çok insanı kendimize bende edeceğiz diye övünüyorlar aralarında. Ve bunları yapıyorlar. Hani bazı kişiler işte okudu da iyileşti, işte dua etti, şu ilacı verdik, cinlere baktı, yıldızına baktı falan diye bazı şeyler vardır. Yani küfürükçüler falan derler. İşte bu gibi kimselerin cinlerle ilgileri vardır. Cinlerle irtibat kurmuşlardır beyin yapıları o düzeydedir. Fakat onlarla irtibat kurduktan sonra ve yani onların hükmü altına girdikten sonra kurtuluşu olmaz artık onun. Onların hükmü altındadır. İslami yönde gözükse de felah bulmaz, iflah bulmaz. Onlarla irtibat kuracak fakat onun, onların siyah altında kalmayacak. İşte bu da çok güçlü bir iştir. Onu ehlullah yapmalar edecek. Kendini ehlullah zanneden, yani nürşit zanneden, şey zanneden nice kimseler vardır. Onların hükmü altına girmiştir. Zahirde onların verdiği bilgiyle bazı e, güzel haller ortaya koy, koy, koymaktadır. Bazı bilgiler bazı keramet. keramet kabilinden bazı şeyler ortaya koymaktadır. Bu cinniden ona gelen ilham yoludur Muhittin Arabi'nin derinden beri bahsettiği şeylerle hiç ilgisi olmayan varidattır, geliştir. Eğer bize öyle bir varlık haktan bir varlık geliyor diye zannedersek de o hükmün altına girersek yandık gitti. Bir daha kurtulamayız. dedim dedik. Hüddam dedik. Evet. evet. Şeyler, Sonra onlar bakıyorlar ki nüfsit havasında olan yani şey havasında olan bazı kimseleri yokluyorlar. Bakıyorlar ki bu evet şey olmuş etrafında da bazı kimseler var ama ha yaşamı daha tam oturmamış. Fakat kendini oturmuş zannediyor biliyor. Evet. İlim olarak bazı şeyler öğrenmiş ve bunları da aktarıyor etrafına. Etrafındakiler de ha bu tamam bazı şeyler var. Bu, gerçekten böyledir bu kişinin adamıdır diye geliyorlar, bağlanıyorlar ve de faydalanıyorlar bir miktar. Kendi saadetlerine göre tabii. İşte cinni tarifesi bakıyor ki falan kişi hüküm altına girmeye daha evet. müsait, meyil ve ona başlıyorlar ilham vermiyor. O diyor ki bu meleki ilham, haktan gelen bir ilham ve de bazı şeylerde muvaffakiyet gösteriyor. Çünkü cinlerin bildiği şeyler var. Cinlerin ömrü insanlardan çok uzun olduğu için geçmişteki hadiseleri biliyorlar. Ve de ona söylüyorlar. O da zannediyor ki hak bildirdi bana bu bilgiyi. İlham yollu bildim bu bilgiyi diyor. Birkaç böyle muvaffakiyet gösterdi mi etrafındakiler de daha çok bağlanıyorlar. Birbirine rivayet, işte şu kerameti gösterdi, şöyle yaptı. Bu halleri gösterdi bize diye. Neticede etrafı daha çok çoğalıyor. Şimdi etrafındakiler Şeyh Efendi'ye bağlı, Şeyh Efendi de cinn'e bağlı. Hep orada Allah'ım şeyhidir Yani taptığı yer orası oluyor bu sefer işte. Bu oluyor. İşte cinin bunu yapmaktaki sebebi ne? Kendi arasında ölmüş vesilesi oluyor. Bu kadar insan. Ve getiriyor onu o meclise bak diyor benim müritlerime. İnsanlar benim müritim oldu ki insanın bir cinin peşinde koşması. Kendisi için çok zül zül'dür. Ya. Ya. Felaket bir şey. İşte bunun bir tanesine ben şahit oldum. Şöyle yani anlatma yolunu şahit oldum. Bir arkadaşım bir tanesi birisi gidiyor şeyhin yanına kahvede oturuyorlar. Kahvede otururlarken şeyhefendi keramet gösteriyor. Nasılmış yaptığı keramet? Çay içmişler. Çay bardağı kendi kendine duruyorken buradan böyle kaymış yan tarafa gelmiş. Ortada hareket yok. Sarsıntı yok. Masayı oynatan yok ve de çay bardağına bir tesir edici yok görünüşte. Arkadaş buna kapılıyor ve de diyor işte efendi gözümün önünde keramet gösterdi ve de bu işler emirle olur dedi bana diyor. Yani dermiş, yani bardağı emrediyor, ol diyor, bardakta yürüyor, ol diyor oraya gidiyor. İşte ben <gülüyor> düşündüm ki oradaki o işi yapan ciddi tekerlisidir. Ama tabii ona bütün, söyleme, ne diye seversin. <gülüyor> <Yani>. Olmuş fakat. oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, var, bir başka ya. Tabii kihalbında. Su varmış kaydırmış. kaydırmış. O da mümkün. Yani böyle bir olay hı. olabilir. O da mümkün. <gülüyor> yani <gülüyor> hadise tecerübi bir birleşiyor. Hayır gitti o. Değil de yok yeter. Onlar aslında Ehlullah'ın uğraşacağı işler değil. Onunla ne e, ilgisi var? O gülüse ne olur, gülüse ne olur, gülüse ne olur? Onun. Yani gerçek Ehlullah işareti bize. Şimdi malum bir feramet değil. Mi? E de e. Kalbi, ya, or, kalbi or, rahat. Onu elinle alır, buraya koyar. Ne olacak ya? Olacak bir şey değil keramet göstermesi gerektiği yerde gözükür. Yani ihtiyaç duyulduğu yerde. O da çok zor zamanlarda gerekirse. Evet. Bugün artık zaten keramet diye bir şeye gerek yok, ihtiyaç yok. Evet. Her bir şey, bir ilim, bir şey ilimle olmuyor. Kevne'ye bitti. Kevne'ye keramet ilmiye var, var İlimle her şey. İşte <gülüyor> velhasıl Hz. Fer'in anlatmak istediği meseleler <gülüyor> çok ince, hassas konular. Bu bahsedilen meseleler aslında bu mevzuların zirveleri, yani kendimizi tanıma yolunda çok ileri derecede olan işler. Bunların bazılarını anlıyoruz, bazılarını anlayamıyoruz. Bu çok bir, çok normaldir. Yani niye anlıyorum, niye anlamıyorum diye kişi hiç kendisinde hüzün duymasın. Gerçekten zor anlaşılır, yenilir, yutulur şeylerdir. Biraz hemen şeyler, benim senelerce başvuruyoruz. Yüküntemizm ayı. Ya. Ya. Bu durumlar, yani... Kenara baktın ikramiyle, şerifin, bir bildirdiğiyle, diğer arasında en ufak bir ayrılık, ayrılma için ancak şerifin bilmek lazım. Bilmek, ha, lazım, bilmek lazım, bilmek lazım, bilmediği sürece ayakta durmuyor. Kitabı değil. açarsınız, bugün tepeyul var, tepeyul deniyor. Ama onda da kitabı açarsın kitapta kitabandaki kitap çıkar. Sayfeyi açarsınız, açtığınız yerde sorulucu cevabı çıkar. çıkar. Ayrılmıştır. O da onu gerçek haktan biliyor, i̇şte karşısındaki de haktan İlgisini biliyor. O. Dolayısıyla ne oluyor işte? Cinlere tapılmış oluyor. Evet. Bilmeden ama gerçekte yapılmış oluyor. Bilmek, bilmemek artık orada mazeret değil. Bilmiyorum. İşte bunun için yani, yani. bunu yasak diyor. Kendine soruyor kişi onu. Daha baştan bir, bir dünyadayken, Rabb'ın kim değil, Rabb'ım kimdir onun aslı? <gülüyor> Rabb'ım kimdir, ha, girer yine Rabb'ım kim? Evvela onu soracak. Bunun bize kuran Kerim nasıl belirtiyor? İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında belirtiyor. Annesine soruyor, anne benim Rabb'ım kim? İşte o kadar açık yani. Ama yeri geldiğinde işte bunu çıkarmak şey yani. dağılıyor. En sonunda vuruyor ağzına. <gülüyor> Karıştırma bu kadar fazla, her aklı vermez diyor. <gülüyor> Ondan sonra kendi aramaya başlıyor. Sonra yıldızlara bakıyor işte. Yıldızlara bakmasındaki maksat ne? Boşuna mı? Yıldız diyor, güneş diyor, ay diyor. Ay diyor. Yıldızın, ayın, güneşin, dünya üzerinde, beyinler üzerindeki tesirini açık olarak anlatıyor. <gülüyor> açık olarak anlatıyor bu ayeti kerime işte. Çünkü bakıl ki bir yıldızdan gerçekten insan beynine gelen varidat ona tesir ediyor. Onu, onu hükmün altına alıyor. Bir duygu uyandırıyor. Duygu uyandığı zaman onu emrediyor işte. Onun rabbi olmuyor. Haleyh, yüzünün yüzyılının teceliyici. Bu felakette yeryüzüne eksiklerdi. Evet. Baskaya, <gülüyor> ikisini gösteriyor işte. Eskiler <gülüyor> Mars'a savaş tanrısı demişler. Onun dünya üzerine geldiği saatlerde, tesirinin yoğun olduğu saatlerde ve onun süresinin yoğun olduğu saatlerde kişilerde müthiş bir sınırlılık hali var, gerginlik hali var ortamın yatışması mümkün değil onun olduğu zamanda. İnsanlar arasında. ile alakası yok yani. Bu işin. İradeye sahip oluyor. İra yönetiyor yani kişiyi. Ama ancak bir süre çıkamayacak. işte tasavvuf çalışmaları. Bu yıldızların tesirinden kurtulmak. Yani Rabbinin tesirinden kurtulmak. <gülüyor> Rabbul Erbab dediği bunlara tesir eden, yani yıldızların gücünü meydana getiren ilahi kudrete yönelmek. Rabbul Erbab'a yönermek, Hakk'a, Allah'a yönelmek yani. İşte biz yıldızların tesirinde olduğumuz sürece aklı cüz hükmünde hayatımızı sürdürüyoruz. Duygularımızın hükmü altında. Duygularımız akla hükmediyor. Ve o şekilde bir hayat sürüyoruz. Ki bu hayat bizim hayatımız değil. Bu hayat bizim hayatımız, başkasının hayatı değil. Ama bizim gerçeğimizin hayatı değil, ancak beşeriyete dönük halimizin yaşantısı, hayatı, maddemizin, izafi benliğimizin hayatı, gerçek varlığımızın hayatı diyor. Gerçek benliğimizin hayatının böyle hayat olması söz konusu diyor. Yakışmaz yani. Ha, yakışmaz. Emraltına girmek bir sultana yakışır mı? Sultan emreder. Sen de sultansın. Ya, Niye gidiyor. saltanatını bilmiyorsun, tanımıyorsun da? Ellere vermişim, yele vermişim, gitmiş altın Çok bir şey izah veriyordunuz ve onu da özellikle, hani e, Tanrı'ya, kendi Rabbine çekiyorlar, o Tanrı e, cennet için. Cennet için mi? Evet. Efsaniyeti evet. evet. için Yani kendi yarattığımız Tanrı'ya, Tanrı'dan den cennet bahsetti, istiyoruz. Yani, evet. işte. Kendi yarattığımız evet. Tanrı'dan cennet, cennet istiyoruz. istiyoruz. Abi, o Tanrı yok ki zaten yok. cenneti nereden versin? Ama yani. yine de veriyor yani. Yine de öteki dediğimiz <gülüyor> yani. <gülüyor> ha, genel olan yine de veriyor, lütfediyor. İşte dünya hani nasıl bilinmez bir hazine ya dünya gizli bir hazine ben gizli bir hazine diyor ya yıldızlar arasında da dünya gizli bir hazine. Çünkü dünyada var ne varsa. Evrenin kalbi. Aşağı yukarı yani dünya denen mahal burada aldım. Dünya denen mahal aslında düğün deriz düşük deriz. Müslümanın hapishalesidir deriz. Aslında dünya denen mahal cennetten de üstün bir yerdir. En üstün yerden daha üstün bir yerdir. Evet. Çünkü zuhur tecellisi dünyada yani en geniş manada e, istifade etme yeri dünya. Kendini tanıma bulma yeri dünya. Dünya olmazsa hiçbir şey olmaz. İnsan mana aleminde mana olarak kalır. Zuhura çıkamaz. Hoş evet. abone Tamir insan her halde gafil olmaz. Emrehak olan ilahi tecelli kendisine nasıl renksiz, şekilsiz, miktarsız haliyle geldiyse aynı biçimde yine renksiz, şekilsiz ve miktarsız haliyle bırakıp böylece tecelliinin hukukuna riayet edip geldiği gibi göndermelidir. Geçen haftaki işte, mevzumun hülasası olarak bunu anlatıyor. <gülüyor> Kamil insan, yani kendinin ne olduğunu idrak etmiş olan bir insan, kendini e, şuurlanarak varlığının nasıl bir varlık olduğunu idrak etmiş olan bir insan, herhalde gafil olmaz. Bu insanın gafil olması mümkün değil zaten. Çünkü oraya gelinceye kadar gaflet denilen bütün haller geçilmiş olması gerekiyor. Gaflet hükmü var oldukça, zaten insanın kâmil hükmü oraya erişemezsiniz. Emre hak olan ilahi tecelli. Şimdi her birerlerimize mâne aleminden gelen bazı duygular var. Biz bunları kendimize e, geldiği şekliyle değil de, kendimizin anladığımız şekliyle yorumluyoruz ve o şekilde dışarıya çıkartıyoruz yani gelen tecellinin aslını değiştirerek dışarıya çıkartıyoruz. Işte onu belirtmek istiyor. O tecelliyi kamil insana nasıl renksiz, şekilsiz, miktarsız yani demin bahsetmiştik ya, ki salt varlığı ona herhangi bir şekil, nisbet, renk vermek, sayı yapmak mümkün değil. Işte o gelen tecelli ilahi de öyledir. Renksiz, şekilsiz, miktarsız haliyle geldiyse aynı biçimde aynı şekliyle yine renksiz, şekilsiz ve miktarsız haliyle bırakması gerekir diyor. Yani kendinden onun içerisine, kendinden içerisine demekte ki bahset beşeriyetinden ona bir şeyler karıştırmaması. Yani duygularından bir şey karıştırmaması. İşte bu burada akla gelen bir şey de yorum yapmaması. Gördüğü veya kendine gelen hadiseler, özellikler, vardatlar karşısında yorum yapmaması. Anlamaya çalışması onu sadece. Böylece tecellinin hukukuna riayet etmesi. Ayrıca işte bize gelen o ilahi tecelli, misafiri gaybi gördü ya, geldiğinde eğer biz onun hukukuna riayet etmemiş isek, misafirin hakkını vermemiş olur. Ki o ilahi misafirdir gelen. Herhangi bir beşer misafir değildir. Gerçi gelen beşer misafir de ilahi misafirdir ama madde yönü geldiği için biz onu beşer suretinde diyoruz. İşte onu geldiği gibi göndermelidir. Yani kendinden bir şey ilave etmeden, bir yorum yapmadan, niye, neden, için suallerini kaldırarak geldiği gibi iade etmelidir diyor. İnsanın içindeki düşünce ve tasavvurları Dışarıdaki fiil ve hareketleri, inançları, tahayyülleri, nefesleri bir zerre dahi yok olmaz. Yani yaptığımız her türlü hareketler, hareketler, düşün şekiller ondan sonra da bu beden e, yönündedir. Ondan sonra akıl boyutunda olan düşünceler dahi zayi olmaz. Onlar iyi veya kötü, kabiliyet ve istatlarına göre, ahirette türlü türlü şekil ve suretlerle zahir olur. İşte bizim yaptığımız fiillerden meydana gelen süleyetler, nuranın suretler var. Gerçi bu gözümüz onu tespit edemiyor ama, bunlar oluyor, biz görmüyoruz diye yok olmuyor demek değil. Her birerlerimizden eğer gözümüz açık olsa, şu anda dahi her birerlerimizin beyninden, bedeninden yukarıya doğru bazı nurların veya narların çıktığını görürüz. Gözlerimiz açık olursak eğer. İşte bu çıkan e, varlıklar, birer süreğe dönüyor, birer vasfa dönüyor bu o vasıflarıyla karşımıza çıkarlar. Ve ahirette bizi sarar onlar. E, kozanın, İpek Böceği'nin kozayı sarması gibi. Nasıl ki İpek Büyüceği kozasını kendi yapıyor, kendi sarıyor, başkası yapmıyor. İşte biz de kendi düşünce sınırımız, çerçevesi içerisinde o düşünceleri sarıyoruz, sarıyoruz, sarıyoruz, sarıyoruz ve de içinden çıkılmaz hale geliyoruz. Eğer aklımızı vaktiyle çalıştırmaz da o değerli zannettiğimiz, pek değerli varlıktır ya, değerli zannettiğimiz beşeriyetimizi delip çıkıp uçuşa geçmezsek bizim ettiğimiz cehennemdir. Kozaların ateşe kaynar suya atıldığı gibi ettiğimiz cehenneme atılmaktır. Çünkü atıldığımız kendi cehennemimizin, eğer oradan kurtulmuş olsak o kozayı atsalar da oza boş kozaya ne yapar cehennem? Hiçbir şey yapmaz. Şu bedenden kurtulduğunu hissettiği zaman insan bunu yaksalar, kırsalar, kesseler, parçalasalar kişiye ne gelir, ne dokunur. Ama işte biz kendimizi şu beden kabul ettiğimiz için bedenin dışına çıktığımız halde kendimizi beden kabul ettiğimiz için yine bununla ilişkimiz var. Buna dokunan her türlü zarar bize dokunmuş oluyor çünkü idrak boyutundan geçiyor. Sahibi ise onlara verdiği suret gereğince ya nimet bulup lezzet duyar yahut azap çeker ve incinir. İşte bizden çıkan e, haller e, güzel hallere dönük bir yapı üzerindeyse, yapıyla birlikteyse ondan güzel suretler meydana gelir, süslü suretler meydana gelir diyor bir başka yerde de. Ve o süslü şeyler kişinin cenneti olur diyor kendinden meydana getirdiği, hayatı boyunca yapmış olduğu iyilikler neticesinde bunlar süslü birer suret çıkıyor bürünürler, ahirette bunların içerisinde hayatını sürdürürtüyor. Yani bu suçlu şeylerin içerisinde donanını geçirirtiyor. Diğer şekliyle eğer güzel haller meydana getiremezse kötülükler meydana getirir. Ve de bu onun cehennemini meydana getirir. Dolayısıyla kişi cennette de olsa, cehennemde de olsa kendi yaptığının neticesini görür. İşte insan cennette de olsa, cehennemde de olsa bir mahal içinde olduğu belirleniyor, belirli oluyor. Fakat aslında insanın bir mahalde kalması mümkün değil. Gerçek insan İşte kişi kişiliğini gerçek idrak ettiği anda cehennem sınırını da aşacak, cennet sınırını da aşacak. Dolayısıyla cennet ona hükmetmeyecek, o cennete hükmedecek. Cennete girecek sonradan fakat kendi iradesiyle arnuş iradesiyle cennete girecek yoksa kendinden meydana gelen varlıklar onu cennetin içine sokmayacaklar cennete girmenin farkları bunlar şimdi birinci cennete girme kişinin yapmış olduğu hoşuna gittiği süslendirmiş olduğu düşüncelerinin hasılası olarak meydana gelen güzellikler onu saracak ama bu hapishane hükümdedir eğer gerçek insan olma yolunda ise bu ona sınır getirir. Ne diyor? Hâlidî nefîhâ ebeda. Onlar orada ebedi kalıcılardır. Demek suretiyle biz anlıyoruz ki taltif <gülüyor> alıyoruz. Halbuki burada taltif yok, yerme vardır. Hangi cennet düzeyine gelmişse kişi, o cennet düzeyinde ebedi kalacaktır demektir. Bir üst cennete geçmesi mümkün değil, ayet-i kerime ifadesinde. <gülüyor> Biz hoşumuza gider, ah ne güzel olacak, işte ebedi olarak cennet içerisinde yaşayacağız diye. Ama acaba hangi cennette yaşayacağız? Genelde girilecek olan cennet, efal cennetidir. Nimetler cennetidir, yani maddi nimetler cennetidir. Buraya göre tabi maddi değil ama kendi dünyasına göre maddi cennettir. Burada gizli olanlar orada aşikar olurlar. Yani aslında... Burada onlar yok değil. Yani bizden meydana gelen varlıklar yok değil. Ama biz göremediğimizin yok hükmüne giriyor. İşte burada gizli olanlar, yani beşer gözüne gizli olanlar orada aşikar olur Çünkü bu beden e, kalktığı için oradan, aradan beden kalktığı için artık şeysiz görür. Vasıtasız görür gerçeği kısmen yani o mahaldeki gerçeği görür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. "Hemen ya miskale zerratin hayran yere ve hemen ya amel miskale zerratin 99'a 7 8. Kim zerre kadar hayır yaparsa neticesini erer, kim de zerre kadar şer yaparsa neticesine iner Demek suretiyle burası anlatmış oluyor. Muhtin Arabi Hazretleri yine devamla şöyle buyurur. Bir hadis şerifte şöyle buygulur. Ve mahlettehu fi hazel mahalle illahu Allah. Halakı kül şeyin. Bir mahal yaratmadı ki o Allah olmasın. Her şeyi etti Böyle bir hadis şerif geldi eğer bunu gerçekten idrak edebilirsek bizi diye yedi kat cennete arşi hala Onun verdiği enerji yani açıklığı getirdi, açıklık. Zaten i̇şte bizlerin bir şey yapması mümkün değil de onun verdiği güç bu Muhittin Arabi Hazretleri yukarıdaki fası bitiriyor. Burada yeni bir fasın açıyor. Onun da o mevzunda aslı bir mahal yaratmadı ki o Allah olmasın. Her şeyi etti Yukarıdaki cümleyi İsmail Hakkı Merhum şöyle tercüme etmiştir. Hak Teala kendi nefsini halketti. Yani biz şartlanmalarımız dolayısıyla Allah insanları yarattı. Allah hayvanları yarattı. Allah bunların şunları yarattı. Bunları yarattı. Birçok bir birçok şeyleri yarattı. Onlara işte emirler verdi, nehirler verdi, bir sürü bir şey gider. Aslında ee, o yönüyle de o yönüyle de anlaşılan gerçektir. Yalnız bulunduğu düzeyde gerçektir. Ama biz bulunduğumuz düzeyde kalmak istemeyen kimseleriz meselelerin aslını araştıran ve o düzeye yükselmeye çaba gösteren kimseleriz. Birer araştırmacıyız da yani ayrıca herhangi bir iddiamız yok hiçbirimizin. Dolayısıyla aklımızın erdiği kadar en geniş şekilde bize verilen bu nimetlerden istifade etmek zaten bizim için lüzumlu olan bir şey. Eğer istifade edilmemiş olsaydı bunlar ortaya çıkmazdı. Kendi varlığında, hakta gizli kalırdı. Böyle bir şeyi niye ifşa ediyor Hazreti Peygamber? Kendinden mi? Vahiyin muha, o kendi nefsir hevasından konuşmaz. O ancak vahiy ile konuşur. Her ne söz söylediyse, haktan aldığını nakleder. Ama değişik makamlardan alır. Dolayısıyla neticede haktan aldığını söyler. Kendi beşeriyetinden bir şey söylemez. O halde bu <gülüyor> hadis-i şerifi Bizlerin incelemesi gerçekten oldu eğer ona ümmet olmayı, gerçekten ümmet olmayı diliyorsak... <gülüyor> evet. Evet. <Hı. gülüyor> Hak Teala, Hak Teala kendi nefsini hak etti. Çok önemli bir söz, çok dehşet bir mesele. Yani hakikati tamamen açan, Vahdet özelliğini ortaya açık seçik ortaya koyan bir hadisi. Hak Teala kendi nefsini hak ettiyse, o zaman. Başka varlıklar nasıl görebiliriz? Hristiyanlar var, Müslümanlar var, gavurlar var, Çinler var, Rumlar var, bilmem kimler var. Dağ var, dere var, aylar, güneşler var. Bir sürü bir sürü şeyler var. Bunları ayırmıyor. <gülüyor> yani şuna hareket şunu buna bunu halketti diye. allah Teala nefsini halketti diyor. İşte buradaki nefisten bahsedilen nefsi mutlaktır. Mutlak nefsidir. Bizim anladığımız manada izafi, beşeri nefisler değildir. Beşeri varlıklar değildir. Bu sözün dışına, bu varlıkta olan hiçbir şeyin çıkması mümkün olmadığına göre, o halde fe'enemu attüvelli fesemme veşvullah ayeti de bunu destekliyor. Yani bunun aynini anlatıyor. Aynı ifadeyi başka yönlü anlatıyor. Nereye dönerseniz hakkın veşi oradadır diyor. Orasıdır diyor. Dolayısıyla Allah kendi nefsini halketti. Ancak <gülüyor> şurada Allah hak etti veya hak edemedi veya az hak etti veya çok hak etti, bazılarını eksik hak etti, bazılarını fazla hak etti gibi sorular gelebilir insana. İşte her mahalde neyi biliyorsa orada o şekilde kendini zuhura getirdi. O zaten vardı yok dedi ki zaten vardı yine var ve yine var olacak. Herhangi bir ee, mahallin ortadan kalkması, belirli bir mahallin ortadan kalkması, hakkın varlığının yok olması demek şeydir ki insan saçları uzar, tıraş olur, saçlarını atar, gider. Hükmü geçmiştir. Sakalını tıraş eder, bıyını keser, atar, gider. Hükmü geçmiştir, tırnağını keser, gider. Ama kendi varlığı vardır, ortadadır, ebedidir. İşte e, kıyamet diye e, bir hüküm var. Hani deniyor kıyamet kopacak işte bütün her yer mahvolacak gidecek geçecek. Aslında bu e, söylenen söylenenle belirtilmek istenen şey kısmi kıyamettir. Yani bütün alemde olacak şey değildir bu. Kıyametten bahsedilen mesele bizim güneş sistemimizin değişikliğe uğramasıdır. Yani insanların üstünde bulunduğu mahal ve onunla irtibatlı olan mahallelerin ee, düzeninin karışmasıdır. Yoksa başka yerlerde hayatın devamı vardır, bakiidir ve ebedidir. Allah'ın varlığının olduğu bir yerde, Allah'ın var olduğu bir yerde her şey var. Efali de var, esması da var, sıfatı da var, zatı da var hepsiyle birlikte. Dolayısıyla alemin tamamına son diye bir şey düşünmesi mümkün değil. Ya, filan şeyde hayat var, filan şeyde hayat yoktur. Demek tamamen yanlış Yanlıştır. Bilinmeyen bir şey evet. hakkında konuşulmaz. Biz hayatı zannediyoruz ki kendi anladığımız manada bir hayat olacak. Güneşte de hayat var. E, ateşten kaynaklanan bir hayat. Nasıl bir semenden denilen o hayvan ateşe girdiği zaman yanmıyor, orada hayatını buluyor. Dolayısıyla güneşte de bir sürü hayvan olabilir. Biz yaşayamayız ama oranın tabiatına uygun bir varlık orada rahatlıkla yaşayabilir. Nasıl ki denizde balıklar yaşıyor, suya karaya çıktıkları zaman yaşayabiliyorlar. Yaşayabiliyor ki bu dünya üzerinde olan basit bir hmm. oluşumdur. Sistemi ona göre kurulu olan, ateşe göre kurulu olan ateşle arkadaşlık eder. Sobanın içerisine kömür koyarsınız, kömürü yakar, su koyarsınız, su yakar mı? Yakmaz, su yanmaz, söndürür. İşte bu öyle bir öyle bir mesele ki her birerlerimiz bunu kendi tefekkürümüzde genişletip geliştirmemiz lazım. Ne diyordu? Allah Hak hala kendi nefsini etti İşte burada amadan zuhura çıkış halini de belirtiyor ama bu aslında <gülüyor> bizlere öyle bir ayetin yerinden sesleniyor ki, şu anda yani anlayabilsek biz bu usulü yerini, şu anda ve diğer anlarda. Ey örtüsüne bürünmüş olan kalk! Ya eyyühel müddessir! Bu hitap peygambere geldi değil mi? Evet. geldi değil mi? Ha? İşte bizim de üstümüzde beşeriyet örtüsü varsa Hatta hala kendine halketti idrakini anlamamız mümkün değil. Ne zaman ki beşeriyet örtüsünden destil hükmünü idrak edeceğiz, örtüden sıyrılacağız, işte o zaman bunu aşikar ve açık olarak göreceğiz, görürüz de. Aslında görüş denen şey de bu beşeri gözle görünen bir şey değildir. Görüş idraktir, basirettir. Yani baktığımın Dışından içine nüfus edecektir. Yani burada beyin çalışması, kafa işlemesi gereklidir. Yoksa kuru kurye. Ben Müslümanım. Günde beş vakit namazını yaptık, kalktık. Tabii ki onlar olacak. <gülüyor> Fakat sadece o kadarla işimiz bitti deyip o namazı askıya asamayız, cengele asamayız Müslümanlığı da yaptığımız fiilleri de. İşte uyandığımız zaman bakacağız ki Ahmet, Mehmet, Hasan, bir şeyin Ali, veri veya diğer isimlerle baktığımız varlıklar hakkın ta kendisinden, hüve ve kendisinden başka bir varlık değil. Ancak burada çok dikkat edilmesi lazım gelen bir nokta var. Bu pek açıklanmaz, yani, belirtilmez ama şüphede kalmaması için kişinin bunu bilmesi lazım. Yani bakış açısının ne suretle olacağını bilmesi lazım. Şimdi kendimize göre yani o idrake gelmiş olan kimselere göre, baktığı her mahalde hakkın varlığını mutlak olarak görmesi yüzde bin yüz şarttır. Başka yolu yok. Zaten işin aslı budur. Yalnız, gören mahalle göre, şimdi buraya çok Gören mahalle göre, gerçekte bütün varlıklar hakkın varlığından başka bir varlık değildir. Kendine dahil olmak suretiyle nereye dönerseniz diyor, hakkın veşi oradadır diyor ya. Karşıdaki de döndüğü zaman onu görüyor, bunu görüyor. Kim karşısına geldiyse onun şeysi oluyor, hedefi oluyor. Dolayısıyla bana göre şu beden hakkın veşesi ise ona göre de bu beden hakkın veçesi oluyor. Dolayısıyla her mahal hakkın veşesi oluyor. Ha, hatta burada artık her mahal diye bir şey de söz konusu değil. Mahal tek mahalle. Hak tek olduğuna göre bütün varlıklar tek bir varlıktır ki bu işte ancak tevhid-i ancak bu idrake gelmekle olur. Ha Şimdi ama diyeceğiz ki karşımızdaki varlıkta bir sürü eksiklikler gördük, fazlılıklar gördük, noksanlıklar gördük. Heh, bize göre o varlık hakkın varlığıdır fakat o varlığın kendine göre iradesi, düşüncesi neyse o, odur. Şimdi burayı çok iyi anlıyorum. Mahalle, mahalle. ha. Mahallin özelliği vardır çünkü. Ha, ha, bize göre varlık haktır. Tamamıyla haktır. Ama oradaki varlık kendini nasıl ve ne suretle şekilde görüyor, hissediyor ise oradaki o, odur. Ona göre o, odur. Ve de o mahalden bir şey çıktığı anda o mahalli ilgilendirir, hakkı ilgilendirmez. Bizim için haktır. Yani bu işi böyle bilen için çıkan fiil de haktır. Her türlü hal geçerlidir, haktır. Ama kişinin varlığına göre yani o mahallin özelliğine göre onun mesulü olur. Veya mükafatını alacak olan o mahaldir. O mahaldir derken yine ayrı bir mahal değildir. Yine hakkın varlığıdır. Ancak kişinin kendi varlığının hakkın varlığını idrak edememesi neticesinde ki bu yine haktandır başkasından değildir. Aynen, vehim perdesiyle, hayal perdesiyle o mahalli meydana getirmiştir. Dolayısıyla hayal yönlü kanaat ve bilgi orada hakim. İşte genelde biz hakkın varlığı olduğunu bileceğiz. Çünkü bazı işler olur ki hakkın varlığını konduramayız ona. Hak nasıl bu işi işlerdeniz? Konduramayız oraya. Çünkü teşbih hükümlerini gerçekten yaşayamadığımız için daha henüz tensih ederiz deriz. Hakkı böyle e, suretlerden, böyle düşüncelerden, böyle olgularla. İşte bundan kurtulmak için de mahalle bunu hamledip o mahalli ilgilendirir deyip bize lazım olanı biz e, alacağız, yaşayacağız ve bırakıp gideceğiz aşağıda olanla. <gülüyor> i̇şte işte böylece idrak ettiğimizde bunu kendimize de bu fikri yerleştireceğiz. Yani bilgi olarak alemin varlığı, hakkın varlığından başka bir şey değildir. Ancak biz de onun varlığından başka bir şey değiliz. Dolayısıyla hak dilediğini yapar. Ben dilediğimi yaparım. Oraya da kaymayacağız. İşte nasıl ki karşı mahalli Mahalli olarak kabul ettiğimizde Ve oradan çıkan e, özellikleri Mahallin özellikleri olarak bildiğimizde O zaman bizden çıkanları da Bu mahallin, şu mahallelerin özelliği olarak Dilip ona göre kontrolümüzü Elden bırakmayacağız. Ancak şu olur, istisna olur. Tabii bu genel anlamda bir yaşantıdır. İstisna olur. Öyle bir hale gelir ki gerçekten bu ilim boyutundan yaşam boyutuna geçer bu düşünce. Artık kişi işte insan kamili olmanın yollarını anlatıyordu yani Arif kime derler? Nasıl bir Arif'tir? Arif hiçbir esas ariflik geldiği zaman hiçbir kayda girmez. Hiçbir itikadla itikatlanmaz. Hiçbir mezheple mezheplenmez, hüda mezhebindendir çünkü diye geçtirir hocam. İşte böyle olduğu zaman artık kendinde, kendini göremeyince kendinde fiili de göremez. Hakkın olur, gerçekten hakkın olur. İşte o zaman artık iyi yaptı, kötü yaptı diye ne kendinde araştırma yapar ne de ona sınır getirir. Çünkü varlığı yok ki sınır getirsin. <gülüyor> Varlık, sınır varlığa göre olan bir oluşumdur. Dolayısıyla işte bu iki noktayı elden bırakmayacağız. Birincisi genelde hakkın varlığıdır. Bütün varlık bunu böyle yerleştireceğiz. Hani ne diyordu? E, Yunus Emre 72 millete bir gözle bakmayan şer'in evliyası dahi olsa hakikatte asildir. Daha nasıl söylesin de nasıl anlatsın? Ama bunu biz böyle duyarız, okuruz, anlarız sözde. Yine de hep kendimizi bütün yani bütün <gülüyor> Bütün e, birimsel, bütün e, düşünce yapısında olanlar, belirli düşünce yapısında olanlar, 72 milletin içerisindedir, kabul etmezler. 73. Biziz derler. Yani fırka inacı, biziz derler. Hadiselerdeki beyana göre. Bütün fırkalar ayrılır, ayrılır, ayrılır. Hepsi kendi fırkasının doğru olduğunu kabul eder. Ve de fırka inacı, biziz derler. E peki? O iddia ediyor. Bu iddia de diğeri diğeri 72 fırkanın tamamı iddia ediyor. Fırkanın naci biziz diye. Peki gerçekten hangisi bunların acaba? Necat bulmuş olan? İşte buraya gelindi. Şimdi şurada geldi. Ne mi? Hangisi acaba? Bu fırkanın naciye gerçekten hangisi? İşte fırkanın naciye hükmüyle hükümlenenler benim bahsettiğimiz şekilde bakış açısı içerisinde olanlar. Fırkayı Naciye demek, bütün fırkaların gerçekliğini, haklığını kabul etmiş demektir. Bütün fırkaların hakkını vermiş, hiçbirini hakkın dışında bırakmamış,